Şu anda tamam mı? Yanık hiç inşallah. Kardeşler, bazı durumlardan ötürü geç kalabiliyorum. Hakkınızı helal edin dedim. Siz de helal ettiniz. Allah razı olsun hepinizden. Ben 9'da burada olmaya çalışacağım. Her halükarda inşallah. Fakat takıldığı zaman da böyle müsaade ederseniz ben gerçekten çok memnun olurum. Allah razı olsun sizden. olsun sizinle Kur'an'da benim üzerinde büyük etki yapmış önemli bir sahne var. İnşallah onu sizinle paylaşmak isterim. Üzerinde dikkatle yoğunlaşılması gereken bir sahne bu. belki her birimiz kendimizi bu sahnenin içinde ortasında yer aldığımızı bilme soruyla dinleyelim inşallah. Farzubillah min al-Shaytanirrajim Bismillahi r ونقض خلق من الإنسان ونعلم ما توصف به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوليد إذ يتلقى المتلقيان عن اليومين وفي الشمال قريد ما يرفض من قول إلا لديه عتيد وجاء السكرة الموت بالحط ذلك ما أكون من مطاعير ذلك لهم وعيد وجاءت كل نفس ناسى. لقد كنت في من هذا فكشفنا أن تغتائك فبصرك اليوم حديد وقال قريبه هذا ما جعل مع الله إله آخر فأنقعه في العذاب الشديد قال قرينه ربنا ما أتويت ولكن كان في ضمان بعيد قال ما لدي وقد تدنت إليكم بالعيد. ما نبدن القول لدي وما رأى إلا بظلام لعديد يوم نقول لجهنم أحرم فرأت وتقول وتقول من مزيد وأزلفت الجنة. ما ترين غير بعيد هذا ما تروه لكل أحد حذف من خشية الرحمن من خشية الرحمن من خشية الرحمن هذا خشي بالغيب وجان أبي خير فاعنه ونستغفره ونعوذ بك من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وسلم نعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم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 hiç kimsenin elinde böyle bir güç yok. Yaratmak mucizevi bir olaydır ve Allah'a has bir olaydır. Başlı başına akıl almaz bir durumdur. Akılın, akıl ve hayal ona ulaşamaz. Yaratmak, yoktan var etmek. Allah insanı yoktan var etti. Yarattı. Ve lekad insan Ant olsun ki insanı biz yarattık kendisini onaya buraya vurmasın. Beni şu yarattı, bu yarattı demesin. Bizi zaman oluşturdu. Dehillerin ya da söylediği gibi. Yaşarız ve ölürüz demesinler. dosun ki insanı biz yarattık. Yaratmak öyle bir fiildir ki Allah'a aittir. Başka hiç kimse de böyle bir fiil olması mümkün değildir. Bu fiilin kalıbıyla başkası aslında kullanılması caiz değildir. Bir adama Halif diyemezsin. Abdülhalif demek zorundasın. Yaratıcı. Fakat kafirlerin aslında devamlı dolaşır. Şu ressam çok yaratıcı bir adam. Şu filan zeket, tıraş çok yaratıcı bir adam. Şu filan senarist çok yaratıcı bir adam. Her ne kadar kullanılan niyetlere göre değişse de bu kelimenin insanların ağzında dolaşması doğru değildir. Yaratmak mucizevi bir şeydir. Ve Allah'a has bir şeydir. Yoktan var etti. Yoktan var etti, onun her şeyini yarattı. Onun her şeyini, içini, dışını, ruhunu, cesedini, her tarafını O yarattı. Hiç yokken, işte onun için onun her şeyini çok iyi bilir. İşte onun için Allah yarattığı şeyin her şeyini en ince ayrıntısına kadar çok iyi bilir. İnnehu alîmü bidâti sulu. Yani o göğüslerin içinde, tam zerinliklerinde gizli kalan şeyleri dahi çok iyi bilir. Zaten bir sonraki cümle bize bunu ismet eder. Ve lakad kalaknel insan. And ki insanı biz yarattık. Ve na'lamu ve biz biliriz. Bakın yaratmaktan sonra biliriz ve na'lamu. Ne vesvese be Nefsinin onunla ne fısıldadığını biz çok iyi biliriz. Bakın bu meleğe de şeytana da kapalı olan bir ilimdir. Bunu ancak Allah bilir. Kişinin kendi içinden kendisiyle konuştuğu, o kalbinden geçirdiği şeyleri Allah'tan başka kimse bilmez. Ne bir melek ne bir şeytan hiç kimse bilemez. Nefsinin ona ne fısıldadığını biz biliriz. Onun için ihlas kalpte olduğu zaman o kadar gizlidir ki şeytan ona uğraşamadığı için orada aciz kalınacak. Şeytanlar kapalıdır. Meleğe de kapalıdır. Meleğ ya sadece yaptığın ameli yazar. Söylediğin ameli yazar. Söylediğin sözü ve amel yaptığın şeyi ameli yazar. Ama ihlaslı mı değil mi bilmez. Hatırlayın, hatırlayın. Piyamet günü Peygamber Aleyhisselam diyor ki, ilk önce üç kişi çağırdı Allah'ın huzuruna, bütün kapalı olan bu durum açığa çıkar. Biri Allah'ın yolunda şehit görünen kimse, biri Allah yolunda alim görünen kimse, biri de Allah yolunda infak eden zengin görünen kimse. Fakat o bir helak edildiler. Herkesin gözünde önünde şaşkın gözler arasında helak edildiler. Çünkü kalplerinde olanı Allah biliyordu. وَنَّا عَلَمُ مَا تُوَسْوَ سُبِينَ ve وَبِذْ اَقْرَبُ اِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ Biz ona şah damarına daha yakın ediyoruz. Şimdi burada bu noktada bazı sapıklar Allah'ın bizzat varlığıyla, vücuduyla, zatıyla kula yakın olduğunun kastetildiğini söyler ki bu sapık bir düşüncedir. Bunlar Allah sınırmış. Allah bizim şahdamarımızın yanında değildir. Hatırlayın ki, biz bu şah banyoya gideriz, tuvalete gideriz, hamama gideriz, cima ederiz. Bu Allah'a yapılan büyük bir, Allah'ın sıfatlarına, isimlerine, azametine yapılan büyük bir haksızlıktır. Çok büyük haksızlıktır. Öyleyse, kast edilen manak farklı bir şeydir. Şüphesiz ki Allah, Ebu Hanife'nin söylediği gibi, ''Her kim Allah gökte değildir derse kafir olur.'' diyor. Yani bunu bir teviyle bir şeye götürmeden, direkmen, zulüm, zulmen yani. O Allah göklerin üzerinde, arşının üzerindedir. Bizim keyfiyetini bilmediğiniz bir şekilde. Ve aynı zamanda ilmiyle, kudretiyle, görmesiyle, işitmesiyle kula, şah damarına daha yakındır. Yazıklar olsun Allah her yerdedir diyenlere. Şüphesiz ki Allah zatıyla her yerde değil. İlmiyle, kudretiyle, görmesiyle üşitmesiyle her sıfatlarıyla her Lakin Allah zatıyla arşının üzerinde ve her şeye hükmedendir. Alemler Allah'tan, Allah da ayrıdır. Birbirine karıştırmamak lazım. Bu manayı da inkar etmeye götürmez. Burada bir çelişki yoktur. Biz insanı yarattık. Onun nefsinin ona nefsin adını biz biliriz ve onun şah damarı kadar ona yakınız. Şah damarından daha yakınız ona. Daha yakınız şah damarından. Şah damarından daha yakınız. Akrabu ileyhi min habril verid. daha yakınız. İçini, dışını bilir Allah senin. Özünü. Özünü bilir. Kaçamazsın. Onun bilgisinden, görmesinden, işitmesinden hiçbir yere kaçamazsın. Biz yetelakkal mutelak yani zaten bir sonraki ııı e, gelen ayet bize bunu ispatlıyor. Onun sağında ve sonunda oturan melekler vardır. İşte ve nahnu yani biz yani Allah göklerin üzerinde, arşinin üzerinden her şeyi kontrol eden Rabbimiz aynı zamanda bizim sağımıza ve sonumuza bize çok yakın olan iki melek bırakmıştır ki onlar bizim kontrol ederler. Biz <gülüyor> yetelakkal mutelakiyani anil ve anil şimali onun sağında ve solunda oturucular vardır. Oturan oturucular vardır. Onunla hep alakalı olan, onunla hep ilgilenen, onun her şeyini görüp yazan. Arkadaşlar, insan ne kadar önemli bir varlık Üzerine konulan bu kontrole dikkat ediyor musunuz? üzerinde çok önemli bir kontrol var insan. Sağında ve solunda melekler, önünde ve arkasında hafaza koruyucu melekler. Allah Teala göklerinden onu her şeyi izliyor. Bu onun mükemmel manada kontrol edildiğini gösterir. Bu kadar kontrol edilen bir varlık çok önemlidir. Çok önemsenmiş. Allah tarafından çok önemsenmiş çok önemli görülmüş bir varlıktır. Hatta ve hatta mâ yelfidhu min kavlin ille nadeyhü rehteydun atid Ağzından bir söz çıkarmaya dursun, ağzından bir söz çıkarmaya dursun, yanında hazır olan o melek onu yazı yazıverir, kaydedilir. Yani bir ağzına bir of, of, ya da ah kelimesi bile çıksa, bu, kesinlikle vakit kaybedilmeden direkt yazılıdır. Bu kadar önemlidir. Ağzından çıkan lafızlar dahi yazılır. Ve tabii ki Allah ona bir ömür biçmiştir. Ve ceha sakratul bil İşte ölüm sarhoşluğu bütün hakikatiyle geldi ey insan. Şimdi buradan itibaren artık sizi bu sahnenin içerisinde bulmak isterim. Bu sahnenin içerisinde kendinizi bulmanızı isterim. Artık buradan itibaren her bir nefis, beni dinleyen her bir nefis kendini bunun içerisinde buluversin. Ölüm sarhoşluğu her birimize gelecek. Burada beni dinleyenler ve burada dinlemeyen olmayanlar içinde. Kesinlikle sekaratı yaşayacağız. Ölüm ölüm sekaratıyla karşı karşıya geleceğiz. Allahu Teala bize şuhader safına katmayı nasip etmezse. ذَٰلِكَ ma كُنْتَ minhu هُتَح۪يدٍ Evet, Allah razı olsun teyirik kardeşim Onu İslam'ın emirlerinden biri kurban bayramında kesti. Dedi ki, ey müminler kurbanlarınızı kesin, ben de bugün Cihl bin Safa'nı kurban ediyorum. Çünkü o gerçekten büyük bir tahribat yapmıştır. وَجَاءَتْسَكْرَةُ الْمَوْتِ hak Ölüm sarhoşluğu tüm haşkatıyla geldi ey insan. ذَلِكَ مَا كُمْتَ minhu تَحِينَ Bu senin öteden beri kaçıp durduğun şeydir. Kaçıp durduğun şey. İnsan hayatı boyunca ölmemek için tedbirler alır durur, tedbirler alır durur, tedbirler alır durur. Fakat hiçbir tedbirle işe yaramaz. Geldi mi alır, süpürür, götürür. Ve vallahi o gelecek. Ve vallahi o her gün bize yaklaşıyor. Ölümden bahsediyorum. Her gün geçmekle bizden uzaklaşmıyor. Her günün geçmesiyle bize yaklaşıyor. Bir adım, bir adım, bir adım daha. Ve Allahu Teala darzah alemine hiç geçmeden o bekleme odaları var ya kabirler. Orada Allah bize merhamet etsin. Orada yalnız kaldığımız zaman Rabbimizin merhametine ne kadar da muhtaçız. Oralara fazla derin hiç değinmeden bir anda insanlığın tamamının öldüğü birinci surdan sonraki o ikinci sura geçiyor. Birinci sur bütün her şeyin sakatıdır. Göklerde ve yerde Allah'ın dilediği hariç her şeyin öldüğü birinci sur, birinci suru atlıyor, burada ikinci sura geçiyor. War nu her şey ölmüş. Peygamber Efendimiz aleyhisselam bir hadiste birinci sur ile ikinci sur arasında kırk vardır dedi. Kırk. Arasında ne var diyor ki? Vallahi ben Peygamber'in neyi kastettiğini anlayamadım. 40 yıl mı, 40 gün mü, 40 ay mı bilmiyorum. Lakin 40 var dedi. Bu 40 vaktin ne olduğunu Allah bilir. Bu 40 boyunca Allah teala Ben ben böyle iddia eder. Onun konuşması için herhangi bir muhataba ihtiyacı olmadığı da konuşur. Ve sonra bu kırptan sonra Allahü Teala emreder ve tekrar suroflenir. İşte bu sur osun. Onu fiqahî sur. Zalikä İşte sonra öfürüldü, bu sizin uyarıldığınız gündür diyor. Yomun wa'id. Uyarıldığımız gün. Vallahi biz şahidiz ki Allah bizi bu gün üzerinde uyardı. Vallahi Allah insanları bu gün ile uyardı. İnsanların o gün ortaya koyabilecekleri hiçbir mazeretleri yoktu. Her bir beyhaber tiyametle konutmuştu. Ve geldi kıl nefsi ma saiqu o gün getirilir, o gün gelir her bir nefis, ben, sen, her birimiz, sizler, hepsi gelir diyor. Nasıl gelir biliyor musunuz? Peygamber Aleyhisselam diyor ki, yalın ayak, çılır çıplak ve toz toprak içerisinde. Mâhâ, yanında, her bir nefsin yanında sâikun ve şehîd. Bir sürücü, bir de şahit var. Peygamber Aleyhisselatü o gün Ademoğlu bir kuzu gibi, bir kuzu gibi alemlerin Rabbi olan Allah'a sunulur. Kurbanlık bir kuzu nasıl götürülür ya, hakkında ya idam kararı verilecek, Akımda ya idam kararı verilecek ya kurtulur. Vallahi hazır edilecektir arkadaşlar. Vallahi ailenlerin birbirinizi tek tek huzurumu alacak ve hesabı çekecek. Vallahi. Vallahi biz bunu kurtulamayacağız. Vallahi Allah'tan kaçacak hiçbir yer yoktur. Ve o gün bir azar işitiriz. Laka de kun tafi gafletin min hayrak, fakşefna anka hittar, fakasaruka el yom habi. Yemin olsun ki sen bundan gafletteydin. İşte dünya bitti, dünya günleri bitti, dünya eğlenceleri bitti. Dünyanın şatafatı bitti. Dünyanın işleri geride kaldı, işte dünya bitti, hala oldu gitti. İşte oldu bir rüya, işte oldu bir hayal. Vallahi sen bugünden, şu mahşer gününden gafletteydin. Bugünden sen, gaflet içindeydin ve işte biz bugün senin gözündeki perveyi kaldırdık. Senin için artık her şeyi görüyorsun. Keşfettin. Hatta bugün görmen de çok keskindir yani. Açık ve net bir şekilde görüyorsun. Hiçbir şüpheye mahal bırakmayacak şekilde görüyorsun artık. İşte biz büyülendik. Aslında biz bunu yaşamıyoruz. Aklımızın bize bir oyunu falan diyemiyorsun. Açık ve net bir şekilde görüşün keskin. Görüyorsun bugün. Ve melek söz aldı. vaka kâle karînuhu diyor allah Teala. Arkadaşı dedi ki, ve arkadaşı dedi ki, Ya Rabbi, hada mâle Ey Rabbim, bu yanındaki hazırdır. Senin ebrettiğin gibi onu hazırladım, getirdim, ne buyurursun? Ne yapmamızı istersin buna? Bu benim, bu sensin, bu biziz yani. Allahu akbar. Her birimiz, her birimiz hazır edileceğiz arkadaşlar. İşte bu yanındaki hazırdır. İnsan olun. İnsan olmak büyük bir dava. Büyük bir mesele. Bu sahne bize hesabımızı anlatıyor. Akıllara durgunluk veren, hayalleri karıştıran, insanı karşıda sürükleyen bir emir geliyor. Allahu Azza ve Celle'den. Al-kıyâfi cehenneme kulle keffârim anîd Her bir inatçı kafir, atın cehenneme. Mennâin lil-hayr-i mu'tedin murid. Her bir hayra engel olan şüpheci. Hayra bütün gücüyle engel olan her bir şüpheci. الَّذ۪ي جَعَلَ مَا اللّٰهِ اِلٰهِ مَا اَخِرٌ O ki Allah ile beraber bir ilah edilmişti. Bakın Allah ile beraber Allah'ı inkar etmek değil. Bakın dikkat edin. Ne Allahı? Allah'a da ilanıyor. Ondan başka ilah edilmiş. Bizim zamanımızda birçok meselelerden habersiz Müslüman sadece kafirliğin Allah'ı inkar etmek olduğunu zannediyorlar. Oysa ki Allah ile beraber bir ilah edinmek özellikle Kur'an'ın üzerinde durduğu kafirlik budur. Yoksa dehlilerin, ateistlerin üzerinde az durur. Durur ama az durur. اَلَّذ۪ي جَعَلَ مَا اللّٰهِ O ki, atın o mücehenneme, o ki Allah ile beraber başka bir ilah edindi. فَاَلْقِيَاهُ فِي الْعَذَابِ الشَّلِيدِ <gülüyor> Haydi ikiniz beraber onu en şiddetli azabın içine atın, en şiddetli azab. Allah'a sınallahu. Bakın bu üst üste gelen üç emirden sonra yanındaki arkadaşı korkuya kapıldı. Kale karinuhu. Arkadaşı dedi ki onun. Rabbene mâ eteğeytuhu. Ey Rabbimiz ben onu saptırmadım, ben onu aldatmadım, ben onu tufuyana, azgınlığa sürüklemedim. Ve lakin kâle fîdenânin ba'îd. O zaten uzak bir sapıklık içindeydi. Benim onun sapıklığında bir ortaklığım yoktur Allah'ım. Gazap karşısında şoka uğramış, dehşete uğramış bir nefsin cümleleridir bunlar. Kim? Yanındaki arkadaşı. hasan Basri, Basri Allahu teala diyor ki, Şeyh Hasan Basri, bu melektir. Durumun şiddetinden ve dehşetinden ötürü bunu söylemek zorunda hissetti kendini. Allah Allah. Daha siz o suçlunun, o suçlu olan adamın durumunu siz düşünün. Ondan hiç kelime çıkmıyor. Bakın burada hiçbir şekilde konuştuğunu geçmiyor. O suskun. Yine alimlerin çoğunun görüşüne göre ise, sahi olanı da budur, şeytan, onunla beraber olan şeytan, durumun dehşetine ötürü inkar etmeye başladı. Onu azgıma sürüklemesini inkar etmeye başladı. Allahu Azza ve Celle bu tartışma içinde hemen şu emrini gönderiyor. Kâle, Allah dedi ki, La تَخْتَسِمُ لَذَيْنُ Benim indimde, benim katımda tartışmayın. وَقَدْ قَدَّمْتُ اِلَيْكُمْ بِالْوَعِيدُ Ben size daha önceden bir uyarıcı, bir uyarı göndermiştim. Artık buradan bazen döküp durmayın. Allah merhametlidir, Allah affedicidir, Allah bütün günahları affeder, Allah'ın affı geniştir diyenlere buradan uyarı gönderiyorum. Allah affedicidir, erhamurrahimindir ama adil ve kahhardır da. Adil ve kahhardır da. Yoksa biz o günahkarları İyilik edenlerle, müminlerle bir mi tutacağız sandılar? Hayır, asla. Biri çalışıp duran, Rabbinden korkan, görmediği hata rahmandan korkan, hayatını takvayla süsleyen bir kul, diğeri hovardaca yaşamış, her türlü günahın ve haramın içerisinde kendini bulmuş ve mahşer gününe geldikleri zaman durumları aynı mı olacak? Hayır. Benim katımda tartışmayın, ben size daha önce uyarlarımı göndermiştim. مَا يُبَدَّلُ الْقَوْلُ لَذَيَّ وَمَا أَنَا بِظَلَّا مِنْهِ الْعَب۪يدِ Benim katımda söz değiştirilmez ve ben kuruma karşı zalim de değil. Durumun dehşeti büyük olduğu için aman Allah'ım dersin. Peygamberlerin şaşırdığı, ilimlerini unuttuğu bir gün. İnsanların çatır çatır ateşe döküldüğü bir gün. Mesela El'am suresi 55. ayet. El'am suresi 55. ayeti dinleyin. Değil, başka bir ayet. Onları, elhamdülillahirrahmanirrahim sözler için başka bir ayet. Onları, o kafirleri, o günahkarları, o gün istif ederiz üst üste, sonra da cehenneme atarız diyor. Bu Allah'ın ne necis olanı, temiz olanlar ayırması içindir. Sonra da onların necis olanları üst üste istif edip cehenneme atar diyor. Bu tabire dikkat edin. durum, orada bulunan bütün herkeste büyük bir dehşete sevak olur. Yine sahip i hadiste Peygamber diyor ki, o gün Allah, Adem aleyhisselatü şöyle seslenir. Kul ya Adem? Kalk ey Adem! Evlatlarından her bin kişiden 999'unu ateşe gönder. Binde bir kurtuluş. İşte o zaman diyor, mahşer meydanında bir vaveyla kopar. İnsanlar dehşete kapılırlar. Yanık et kokuları her tarafa yayılmaya başladığında ve insanlar korkunç bir şekilde ateşe atılmaya başladığında etrafta müthiş ve büyük bir dehşet hakim olur ve insanların akılları hayrete düşer. Mahşer böyle bir meydan. İşte o sırada bu kadar korkunç şeylerle karşılaştıktan sonra her Kur'an ayetleri arasında bunları okurken insan bir an için merhamete gelebilir. Adaletten uzak bir merhamet bu. Adaletten çünkü kafirlere merhamet demek adaletten uzak bir merhamettir. Yani cehennem hususunda. Çünkü adil olan onları cehenneme verir, görmüşken sen hangi merhamete bir çıkıyorsun? Ama buna rağmen Allah kullarına şunu söylüyor: Ben kullarıma karşı zalim değilim. Yani bu sahneler, bu korkunç, şuna ve daşat verici görüntüler sizi şaşırtmasın, aldatmasın. Ben kullarıma karşı bana, bana, bana, bana. bu bir sahneye arkadaşlar. Evet, akınıza alanım şunu. Ben kuluma karşı zalim de değilim diyorum Allah-u Teala. cehennem. Biz o gün cehenneme şöyle deriz: Cabbal ve kahraman. O gün Cehennem'e şöyle der Hel-i'mtela'et Hel-i'mtela'eti Daha doymadın mı? Ateş cevap verir Ve tekulü O da bize der ki Hel-i'mmezid Daha yok mu? Arttır Daha arttır, daha arttır, daha yok mu? Daha fazlası yok mu? Ona artıran şey ne? İnsanlar Cinler ve taşlar, yakıtı insanlar, cinler ve taşlar, bu manzara korkunçtur. Arkadaşlar, bu manzarayı gözünüzün önüne getirin, bu manzara üzerinde duralım. Bakın başka bir ayette allah Teala diyor ki, onlar katran nasıl vazdanı katran zift gibi bir şey daha iyi yanmaları için. Bu olay şöyle gerçekleşir: Topluluklar cehenneme doğru sürüklenirken, melekler tarafından her biri katran nasıl onları daralır. Son Sonra vücutlarını Allah bu sadece bir dişi, o dayı olacak kadar büyütür. İman e geçen say hadiste kafirin cehennemdeki dişi uhu dalım meselesindedir, uhu dalı gibidir. Yine onun boyu ve bir azından diğer azından gidiş üç günlük yoldur yapamaz. Cehennem elinde ateşiyle arlamak arlamak musallat olur. Ondan ötürü yüzünde bazı çizikler oluşur ve bu çiziklerin içerisindeki o gözyaşı ve kan deryalarında gemiler yüzebilirdi, diyor. Aksi taktirde insanın dünyadaki bedeninin ateşe dayanması mümkün değildir. Ateşe gitmek, çılır çıplak, elin ve ağanın bağlı olduğu halde. çünkü Allah diyor ki, elleri, boyunlarına bağlı bir vaziyette onun dar bir keşesine atıldıkları zaman halak halak diye bağırmaya başlarlar. Bizi yok et yani. Çılur, çıplak bir vaziyette erkeklerin ve kadınların ateşe atılması insan için rüsva edici, rezil edici bir azaptır. Vellahi Allah'ın azabı gibi bir azap olamaz. Vellahi insanın aklı ve helali ve azabı kavrayamaz. Allahu o cabbar ve kahhardır, onun dam vurduğu gibi bir bari hiç kimse vuramaz ve onun ettiği azap gibi hiç kimse azap edemez. O elim bir azabın sahibidir, o şiddetli bir intikamın sahibidir. Vallahi bu hakikatleri düşünmek ya da düşünmemek bizi bir yere götürmez. Lakin düşünür ve amel edersek ne ara? Düşünmedik ve amel etmedik. Vallahi bundan kaçış yok. Vallahi bu bizi bulacak. Orada hazır edilenler arasındayız. Unutmayın. İnsansınız. İnsan olmak büyük bir dava. dağva. <gülüyor> Asra yemin olsun ki insan husrandadır, mahvoluştadır, zarardadır. Bilal, Ladin, ve Amin, Salihler ve tavasıb il hakkı ve tavasıb sabr. Ancak bu kimseler ki iman ettiler, salih ameller işlediler hakkı ve sabrı tavsiye ettiler. İşte bunlar müstesna ki Rabbimiz bu dört grubun içerisinde kalsın. vallahi ateşe atılmak büyük bir rezilliktir, büyük bir usaylıktır. Ateşe atılan bir insanın şahsiyeti bitmiştir, zati elinden gitmiştir. O gün Allah fidye olarak hiç şey kabul etmiyor. Sadece senin bedenini istiyor. Allah'ım bütün dünyayı vereyim beni bırak. Yok. Allah'ım bütün eşimi, çocuk çocuğuma, ailemi, annemi, babamı her şeyini vereyim beni bırak. Bütün malını vereyim beni bırak. Bütün yeryüzünü vereyim beni bırak. Hayır. Ya Rabbi benden istediğin nedir? Neyi verip kontrolabilirim? Hiçbir şey. Senden bedenini istiyorum. Vücudunu istiyorum. Neden istiyorsun? Azap etmek için. Ona azap etmek için istiyorum. Bugün sen kendi nefsinle ödeyeceksin. Ne, ne yapmışsın dünyada? Bunun karşılığını bugün kendi nefsinle, bedenimle ödeyeceksin. Ne bugün gözlerin çıvarılacak senin. Bugün bağırsakların parçalanacak senin. Bugün sana verdiğim bu beden sadece acı duymam içindir. Onların derileri pözdürdükçe onlara yepyeni gücir gücir deriler giydiririz diyor Allah. Azabı daha iyi tatmaları için. Cehennem. İnsanlık alemi için yaratılmış bir varlık. Cehennem. Allah'ın azap kâiratı. Cehennem. Allah'ın kullarını kendisiyle tehdit ettiği o büyük ve azamet dolu ateş. Vallahi müminiz Müslümanız, kurtulduk diye düşünmeyin. O gün öyle fırkalar vardır ki Müslüman oldukları o da ateşe girecekler. يَوْمَ نَقُولُ لِجَهَنَّمَا هَلْ اِمْتَلَأْتِ وَتَقُولُ هَلْ مِنْ مَز۪يدِ Sorar o gün cehenneme doldum mu? Hayır! Daha yok mu? Daha yok mu? Der bize. Ve sonra bir teselli gibi bize son derece rahatlatıcı ayetler geliyor. Allahu akber! O rahimin ve Ekremur Ekremindir. O Hayrurrahimindir. O Natiftir, O Vahhattir, O Kerimdir. O'nun lütuflarının sonu yoktur. وَاُزْلِفَةِ uzlifatil لِلْمُتَّقِينَ غَيْرَ بَعِيدٍ Ve o gün cennet yaklaştırılır müttakilere. Zaten onlardan uzakta değildir kim nere arkadaşlar? müttakilene, müttakî ittika eden Allah'tan korkarak yaşayan takvâ elbisesini giymiş o libas-u takvâ khayrun dediği Allahu u Teala'nın takvâ elbisesi en hayırlı elbisedir dedi. o elbiseyi giymiş Allah'a ibadet ve amel ile geçiren ikhlas bir hayatın içerisinde yer almış Rabbinden korkan Rabbi içinde hiçbir şeyden korkmayan o müttakiler Allah'a teslim olmuş olanlar. وَاُذْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمَتَّق۪ينَ غَيْرَ بَعِيدٍ Yaklaştırılır cennet onlara. Onlar cennete değil bakın şeref budur işte. Cennet onlara yaklaştırılır. Cennet onların ayağına gelir. Cennet onlara hizmet eder. Cennet onların kölesidir. Cennet şevk zaten şevk. Bir an önce ehline konuşmak için, cehennet de şevk duyar konuşmak için. İkisi de ehlini bana gönder diye yanvarır dururlar Allah'a. Ve cennet müttakilere yaklaşır. Cehennem de asilere yaklaşır. Ve uzlifatil cennetu lil mutteqina zeyre ba'id. Hada matu adun. İşte bu, size vaad-ı Bu nedir? Size vaad-ı allah Teala diyor diye. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا إيما رضي بصالي عمل الشيناريك مواقف كي فردوس جنة كريم أرضيك جناب أشخاص آيات بسم الله الرحمن الرحيم جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم تنيع المعطب الدار Adın cennetlerine girerler. Babalarından, zürriyetlerinden, eşlerinden salih olanlarla beraber her kapıdan melekler üzerine girer onların. Selamun aleykum. Selam olsun üzerinize. Bugün işlemiş olduğunuz bir karşılık verilen bu yerler ne de güzeldir. Sabretmenize karşılık bime sabartum feni alakıbetler. Bu ne güzel bir sonuç yeridir yani. Sonsuz bir tatil arkadaşlar. Sonsuz bir tatil. Hem de gençliğin işvesiyle, neşesiyle asla ihtiyarlanmayan bir cesetle. Düşünün bir, Asla ihtiyarlık ve ölüm görmeyecek hastalık ve zillet görmeyecek bir beden. Hep dinç, diri son derece mükemmel bir hayatta cennet. Cennet. Ama pahalıdır. İnna ve bi Allah müminlerden canlarını ve mallarını cennet karşısına satın almıştır. Cennet ucuz değil, pahalıdır. Sadece sözlerimizle ona ulaşamayız. İşte bu size vaad edilendir. Li kulli evabin Kim için? Allah'a yönelen. Evvâb. Allah'a yönelen. Ve Allah'ın emirlerini koruyan, hududlarını koruyan, kendini günahlardan koruyan, yasaklanmışlardan koruyan, küçüğünden büyüğünden, o zaman uzak Ve devam ediyor. Men haşir rahman bil görmediği halde Rahman'dan korkan, haşyet duyan, haşyet ittikarın üstünde, havfun üstündedir. Yani ondan titreyen, onu iyi tanıdığı için onun karşısında titreyen, ondan emin olmadığı gibi, ondan ümitsiz de olmayan. Ve görmediği halde, bakın görmediği halde, dünyanın tehditleriyle karşı karşıya kaldığınız zaman, işte bu iman ortaya çıkar. O sırada o tehditlerin içerisindeyken ya da o içerisindeyken bir an için ya niye ben görmediğim bir şey için bugün kendimi helak ediyorum gibi bir düşünce şeytan aklınıza getirirse hemen şunu düşünün görmediği halden rahmandan korkan kimseler içindir kalbi cennet ve yönelen bir kalple gelen herkes için Allah'a yönelmiş bir kalple gelen Ve emir geliyor. Allah'ım o ne güzel bir O cennete giren topluluklara ''Udhulûhâ selam Girin oraya, selametle girin, selametle. ''Zâlike yevmul hulûd'' İşte bu size vadidilen ebedilik günüdür, ebedilik. ''Lehum mâ yeşâûne fîhâ ve onlar için, onun içinde o cennette, istedikleri, diledikleri, akıllarına, hayallerine gelen her şey vardır, her şey. Aklına, hayaline gelen, kalbine gelen her istediğin şey senin için var olur. Aman Allah'ım bu ne büyük bir saltanattır. İnsanın istediği her şey var, yani istemekten bıkmadan sürece verilmekten bıkılmayacak sana. Ve ayırmış. وَلَدَيْنَا katımızda mezîd. Fazlası da var, fazlası da. Katımızda fazlası da var. Katımızda fazlası da var nedir arkadaşlar? Bunun cevabını yazar mısınız? Katımızda fazlası da var. وَلَدَيْنَا مَزِيد. Cennet nimetlerinin üstünde olan şey Ahmak, mutezirlilerin inkar ettiği şey. Müminlerin amellerinde onları şevklendiren şey. Kafirlerin mahrum olup o gün mahcup yani hijab içerisinde hijablandıkları kendilerine reddedilen şey. Kafirlerin asla ulaşamayacağı nimet. Rabbinizin ismini yazarken ilk harfini büyük yazmanızı sizden rica ediyorum. Çünkü kafirler kendi liderlerinin isimlerini yazarken onların isimlerini ilk harfini büyük yazıyorlar. Oysa bizim Rabbimizdir. O büyüklenmeyi herkesten fazla hak ederdir. Hatta edebiliyorsanız Allah isminin tamamını büyük artırdan yazın. Çünkü büyüklük ve kibriye O'nundur, O'na aittir. Her halükarda. Evet. Aynen öyle, Allah'ı görmektir. Cevap bu, Allah'ı görmektir. Ruhiyetullah yani. allah Teala, bütün cennetlikler cennete girdiğinde ve bütün cehennemlikler cehenneme yuvarlanıp defol gittiklerinde bir münadi seslenir. Ey cennet ehli! Rabbinizin size bir sözü var. Onu tutmak ister, onu yerine getirmek istiyor. Bunun üzerine cennet bizim yüzlerimizi agatmadı mı? Bizi vücudun deliklerine işleyen o azaptan korumadı mı? Bizi bu her tarafı saltanak dolu, nimet dolu cennete yerleştirmekle Büyük bir lütufta bulunmadı mı? Artık başka ne olabilir Unutmuşlar arkadaşlar. Cennete girmişler ya. Cennete girmenin sevinciyle her şeyi unutuyorsun tabii. Unutmuşlar. Unutmuşlar. Sonra hicak kaldırınız Allahu Ekber. Bulutsuz bir gecede diyor Peygamber aleyhissalatu vesselam. Bulutsuz bir gecede dolunayı görmekte zorluk çeker misiniz diyor Peygamber Aleyhisselatü Sana Sahi bir hadiste, bu haldeye Hayır dedi ashab. Bulutsuz bir günde güneşi gökyüzünde görmekten sizi bir şey engeller mi? Hayır dediler, vallahi dedi. Rabbinizi de göreceksiniz, ap açık. ''Lakin la tudrikul ebisâru ve huve yudrikul ebisâru'' İmam Taha'vi'nin dediği gibi ''Sanet-i Sârihîn, Resulullah'ın bütün peygamberlerin ve saadelerin ve sıddıkların üzerinde bulunduğu ahideye bilen, onu idrak mümkün değildir.'' İdrak nedir biliyor musunuz? İmam Taha'vi bunu şöyle açıklar. Peygamber Aleyhisselam bu hadisi boşuna söylememiştir. Gök yüzünde bulutsuz bir gecede ayı gördüğünüz ya da gündüz güneşi bulutsuz bir günde gördüğünüz gibi Rabbinizi göreceksiniz. Lakin Rabbiniz ne güneşe de aya benzemez dedi Peygamber Aleyhisselam. Bunu boşuna söylemedi. Arkadaşlar biz ayı görürüz. Fakat ayın içini, kraterlerini, toprağını, şeklini, şamarını, haritasını, çukurlarını, tepelerini görebilir miyiz? Görebilir miyiz? Hayır. İdrak, bir şeyin içini, dışını, her şeyini bütün hakikatiyle görmek demektir. İdrak budur. Fakat biz idraktan bahsetmiyoruz, o bize perdelen değil. Biz Allah'ın hakikatini asla bilemeyiz. Çünkü hiçbir şekilde insanın ilmi ve görmesi Allah'ı kuşatamaz hiç sonlu olan, sonra yaratılmış olan sonsuz evvel ve ahir olanı kuşatabilir mi? Allahu Ekber! Asla! Lakin onu görme, baş gözüyle görmenin lezzetine varacağız inşallah. Eğer ona sadık kalırsak, kendini bize gösterecek, kendisini idrak edemediğimiz bir görüşle göreceğiz. Çünkü La tudrikul absaru ve hu yudrikul absar. Gözler onu idrak edemez diyor Allah Teala. Asla. Lakin o tüm gözleri çok iyi bilir. Çok iyi idrak eder. Yani çok iyi bilir her şeyiyle, içini dışını. Gözlerin hayrını, bakışını. Gözlerde gizli olanı. La tudrikul absaru ve hu yudrikul absar. Rabb Teala görülür, görülmez müminler secdeye kapanırlar. Peygamber Efendimiz diyor ki hepsi secdeye kapanır. Ya, hepimiz secdeye kapanırız. Peygamber Efendimiz dahil hepimiz. Çünkü Allah'ın azameti ve güzelliği karşısında başka yapacak bir şey bulamaz insan. Hemen secdeye kapanırlar. O zaman Rabbimizden emir gelir. Ya ilad, ey kullarım, kaldırın başlarımızı onlar başlarını kaldırırlar da. Sonra da doya doya rahman olan Allah'a bakarlar. Allahu Akbar. O gün bazı o gün bazı yüzler vardır. Pırıl pırıl parıldarlar ve Rablerine bakarlar diyor Allah Teala. ila <gülüyor> rabbiha la dirah. Rabb'ine bakarlar. İşte bu onun katındaki meziyet olanlardır. Fazla anlamlı. Vallahi Allah diyor hijab berdelerinin arkasına gizlenmeyinceye kadar onlar asla cennete dönüp bakmazlar. Cennete dönüp bakmazlar. Cennet nimetlerini unuturlar. Ta ki Allah, cebbar olan Allah, onlara gizlenir, tekrar gayb olunca onlar etrafını fark etmeye başlar ve her biri evlerine giderler, saraylarına giderler, saraylarına dönerler, binekleriyle kanatlı bineklerle ve eşleri derler ki ne kadar güzel olmuşsunuz. Vallahi siz buradan gittiğinizden çok daha güzel bir şekilde dönüyorsunuz. Cennet. İnsan oraya ilk girdiği zaman kapıları açıldığında ilk girdiği zaman etrafına şaşkın şaşkın bakar böyle. Pırıl pırıl bir hayat, mükemmel şehirler düşünün. Altında mükemmel araziler, akın nehirler, pırıl pırıl sokaklar, pırıl pırıl araziler ve manzaralar, mükemmel bir ılık ıı, bir rüzgar. Ve her köşesi mucizevi ve harikalık, harikalıklarla dolu bir ülke, bir Daha yeni içeri girmişsin. Senin için yaratılmış. Vallahi diyor Peygamber Aleyhisselam, dünyadaki evini bildiğinden çok daha iyi bilir kendi adresini. Ve oraya doğru yürürsün. Seni küçük çocuklar karşılarlar, hizmetçi çocuklar, senin hizmetçilerindir onlar. Ve yaptıkları hizmetten memnundurlar. Seni ezrenmanların, yirmilik delikanliler karşılar, onlar senin garsonlarındır, hizmetçilerindir ve bundan büyük bir memnuniyet duyarlar. Seni horillerin karşılar ve sen saraylarına doğru ilerlersin. Sonsuz bir tatil bahşeler Allah sana ve oranın neti bitmez, güzelliği bitmez, orada bıkkınlık, usanç asla sana değmez. Hastalık, ihtiyarlık ve ölüm yanından geçmez. Dert, üzüntü ve keder asla tanışmayacağım bir şeydir cennette. Allah'a komşu olmak, peygamberlerle beraber yaşamak, sıddık, şehit ve salihlerle arkadaş olmak büyük meseledir. Faturası ağırdır. O faturayı ödemeyenler giremeyecekler oraya. Şu kısaca dünya hayatında kendini bedbaht edenler orayamayacaklar. Şu mükemmel cennet hayatını satıp şu aşağılık ve zelil dünya hayatını satın alanlar asla, asla içlerinden çıkmayacak bir hasret ve eserle cehennemin dibini boyuncaktır. Biz Rabbimize sığınıyoruz. Allah'ım bizleri sana yönelen, Selim ile gelen, bizleri sana yakın olan, Sıddık olan, şuheder safında, salihler safında, peygamberlere arkadaş olan ve senin rızanı kazanmış, senin övgüne mazhar olmuş kullarından eyle. Kabir aleminde azap ettiklerinden kılma bizi. Mahşer günü dirilttiğinde, Önlerinden ve sağından nurları kendilerle beraber koşan kullarından kıl. Allah'ım bizlere acı, merhamet et. Gafletimizin içinde boğulmaktan sana sığınırız. Seni unutarak yaşamaktan sana sığınırız. Sana döneceğimiz bilinciyle yaşamayı nasip et bize. Bizleri mümin olarak yaşat, mümin olarak öldür ve mümin olarak dirilt. Ya Rabbi şeytanlardan... Ya Rabbi kafirlerden, münafıklardan, Ya Rabbi nefsimizden ve hasetçi Müslümanlardan sana sığınıyoruz. Her türlü şerden ve şerliden sana sığınıyoruz Allah'ım. Bizleri senin yolunda daim kıl. Rıza'na muvafık ameller nasip et. Her halükarda bizleri ihlaslı kıl. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala nebihimmedi ve ala alihi ve sahbihi ve zavaciye ecma'in. Amin. Beni dinlediğiniz için Allah razı olsun. Teveccüh gösterdiniz. İnşallah Teala tekrar bir sohbette bir araya geliriz. Ve yine güzel ve önemli bir konuyu konuşmuş oluruz İnşallah Teala. Allah sizlerden razı olsun. Sizlerin yüzünü ağartsın. Hem bu dünyada hem ahirette güzerinizi artsın ve sizleri sevsin, sevdiklerinden ve razı olduklarından kılsın. Beni de sizinle beraber sevdiklerinden ve razı olduklarından kalsın. Esselamu ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.